ve لَا دَلَانَةٍ فِي الْنَارِ اَمَّا Değerli Müslümanlar, Allah subhanehu ve insanların içinden yine kendileri için peygamberler göndermekle ve onlara kitaplar indirmekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Hiç şüphesiz ki insanlık gönderilen bu peygamberlerle birlikte insani özelliklerini hatırlamış, Allah'ı birlemiş ve bir olan Allah'a ibadet etmeye başlamıştır. Hiç şüphesiz ki bu ümmetin peygamberi olan Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam da bunlarla gönderilmiş ve bu insanlık bu peygambere tabi olmakla İslam ümmetini almıştır. Değerli Müslümanlar, bu insanlık İslam ümmeti olma adıyla şereflenmiş ve almış oldukları bu şeref ve izzet ile geçmişten günümüze kadar geçmişten günümüze kadar bu şeref ve izzetle bütün dünyaya yayılmışlardır. Değerli Müslümanlar, bugün insanlar geçmişte yaşamış oldukları İzzet içerisinde bulunmuş oldukları günleri unutur olmuş Allah subhanehu ve Teala'nın haram kılmış olduğu şeylere bulaşmış, şirk demiş olduğu şeylere girmiş ve zulme karşı gözlerini kapatmışlardır. Etkisiz ve tepkisiz kalmışlardır. İnsanların kendisini İslam'a nispet eden Müslüman kesimin haramlara ve zulme ve şirke karşı etkisi kalmamıştır ve onların bu noktada kanları sanki akmaz olmuştur. Bugünkü hutbemizde bugünkü hutbemizde 5 maddeyi göreceğiz ki bu 5 met bu 5 madde insanları tekrar eski günlerine, eski izzet ve şeref içerisinde bulunduğu günlere geri döndürmek içindir. Değerli Müslümanlar, bunlardan birincisi Allah subhanehu ve dinine davet etmek her Müslümanın mesuliyetindedir. Sahabeye bakacak olursak onlar bu akideyi hemencik anlamışlardır. Onlar Resulullah aleyhissalatu vesselamın Ağzından bu akideyi almış ve kemal mertebede bu menhet onlara ulaşmıştır. Hiç şüphesiz ki onlar biat etmek için la ilahe illallah Muhammeden Resulullah sözüne biat etmek için Allah Resulü aleyhissalâtu vesselâm'a ellerini uzatmışlardır. Ve onlar yapmış oldukları bu anlaşma ile şunu çok iyi bilmişlerdir ki Artık onlar İslam'ın bir hizmetçisidir. Artık onlar İslam için vardırlar. Artık onlar İslam için yaşamaktadırlar. İşte Tufey bin Amr et kıstası kıssası hepimize ibretliktir. Bu sahabe-i celil Mekke'ye geldiği zaman henüz Risaletin ilk günleriydi. Rasulullah aleyhissalatu vesselam bu, bu kişiyle karşılaşır ona İslam'ı arz eder, ona Kur'an ayetlerini okur ve onu İslam dinine çağırmıştır. Ve bu kişi o anda henüz daha Rasulullah ondan ayrılmadan önce hemen İslamiyet'e girmiştir. Subhanallah kardeşler, bakın kendisine Allah'ın ayetleri arz ediliyor ve anında iman ediyor. Bütün şüpheleri bir tarafa bırakarak iman ediyor. İman etmekle de kalmıyor. İman etmiş olduğu şey üzerine Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki Ya Rasulallah Hiç şüphesiz ki benim kavmim Allah'a şirk koşan bir kavimdir. Sen Allah'a şirk koşan bir kavimdir ve zina da Onların içinde çok yayılmıştır. Sen beni onlara davetçi olarak gönder. Bakınız kardeşler bu sahabecenin bundan önce din adına hiçbir şey bilmemekteydi ve bu kişi de Allah'a şirk koşan bir insandı. Velakin kelime-i tevhid'i söylemek ile birlikte bir şeylerin gerçekleşmesi gerektiğini çok iyi biliyordu. İşte bu yüzden onun içindeki bu devrimci ruh hayat bulmuş, ayağa kalkmış ve Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ı beni kavmıma davetçi olarak gönder demiştir. İslamiyet adına o zamana kadar hiçbir şey bilmeyen bu sahabe Allah yolunda davetçi olmak istemiştir. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu kavmine göndermiştir. Ona dua etmiştir. Ey Rabbim sen onun için bir delil ver. Sen onun için bir ayet kıl. Bu sahabe-i kavmine gittiği zaman ayet onun yüzünde belirdi. Yüzü bir lambanın aydınlığı gibi parladı, nurlandı. Ve lakin bu sahabe-i celil korkusundan dolayı Allah subhanahu dua etti ve dedi ki ''Rabbim, belki kavmim bu yüzümdeki nuru görür de, beni hastalıklı sanar da, sen bu yüzden dolayı bu nuru benim elimdeki asaya kaydır.'' diye duada bulundu. Bu kişinin, bu kişinin aşiretinden yalnızca kendisine yakın olan akrabaları iman etti aşiretinin bir çoğu ise isyan etti. Bunun üzüntüsüyle Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a tekrar geri döndü ve dedi ki, Ya Resulallah sen benim kavmime dua et. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'da Ey Rabbim, Ey Rabbim sen Tufeyl bin Amr'ın kabilesine, sen Devs kabilesine hidayet et, sen Devs kabilesine hidayet et, hidayet et diye duada bulundu. Gördüğünüz gibi kardeşler La ilahe illallah kelimesini ile birlikte bu sahabe kıpır kıpır olmuş ve hemen bu doğrultuda bütün hayatını feda etmiştir. İkinci maddeye bakacak olursak kardeşler, ikinci madde din uğruna çalışmakta kesinlikle tatil yoktur. Din uğruna çalışmakta asla tatil yoktur. İslam dini içimizden herhangi birisinin belirli bir süre yaşadıktan sonra bırakabileceği bir din değildir. İslam dini her zamandır, her daimdir. Gecesinde gündüzünde, gençliğinde yaşlısında kişi hayatını İslam'a feda etmek zorundadır. İslam dininde tatil diye bir şey yoktur. Bunun en büyük büyük en büyük örneği ise Cafer bin Ebi Talib'in hayatındadır. O Allah rızasını kazanabilmek için çıkmış olduğu hicrette yapmış olduğu hicrette tam 11 yıl boyunca Habeşistan diyarında kalmıştır. Kesintisiz tam 11 yıl tam 11 yıl boyunca olanca gurbet hasretine rağmen, olanca akraba özlemine rağmen Rasulullah'a ve onunla birlikte olan müminlere karşı beslemiş olduğu olanca sevgisine rağmen... ...imanı onu 11 yıl Habeşistan diyarında sebat ettirmiştir. Ve kardeşler 11 yıl boyunca tabii ki Cafer bin Ebi Talip asla boş kalmamıştır. Asla boş durmamıştır. Davet etmiştir. Amr ibn As tarafından tehdit edilmiştir... Habeşistan Kralı tarafından himaye edilmiş ve birçok insanın hidayetine vesile olmuştur. Cafer İbni Ebi Talib hicretin tam yedinci senesinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettikten tam yedi yıl sonra Hayber Fethi Günü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına tekrardan geri dönmüştür. Hayber Fethi'nin Müslümanlar için ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. O zamana kadar Müslümanlar zenginlik nedir bilmemişlerdir. Karın doyması nedir bilmemişlerdir. Hayber Fethi'nden sonra tabiri caiz secepleri para görmüş, karınları doymuştur. Bu yüzden dolayı Müslümanlar için Hayber Fethi çok sevinçli bir gündür. Böyle bir günde Cafer İbni Ebi Talip, Hayber'e gelmiş, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bile karşılaşmıştır. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buna duymuş olduğu sevinci şu şekilde belirtmiştir. Hayber'in fethine mi sevineyim, Cafer'in gelişine mi sevineyim? Düşünün ki Resulullah'ın yanında bu sahabe-i celil bu kadar değerli bir sahabeydi. Hayber'in fethiyle onun gelişini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam eşit tutmuştur. Ve lakin kardeşler... Fakat Cæfer ibn Talip, Talib 11 yılını İslam için feda ettikten sonra Rasulullah aleyhissalatu Vesselam'dan izin istememiştir. Ya Rasulallah, 11 yıl çalıştım, ben artık istirahat edeyim dememiştir. Ya da Rasulullah aleyhissalatu Vesselam, sen İslam için yapacağını yaptın, feda edeceğini ettin, artık çocuklarının yanında kal, akrabalarının yanında kal, işini gör, ticaretini kur dememiştir. Ne yapmıştır? Mute'ye göndermiş olduğu ordunun başında ikinci komutan olarak atamıştır. Kardeşler Mute Savaşı'nı belki hepiniz bilirsiniz. En az 200 bin Rumlu'ya karşı 3000 e, bin sayısı 3000 bin üç bin oluşmaktadır. Zeyd bin şeh şehadeti üzerine Cafer ibn Ebi Talip atından inmiştir. Ve İslam tarihinde o zamana kadar hiç görülmemiş bir şey yapmıştır atını kesmiştir. Bunda ne vardır arkadaşlar? Ben bu topraklardan asla geri dönmeyeceğim vardır. Iki zaferden birisi ya bana ulaşacaktır, iki zaferden birisi bana kesinlikle ulaşacaktır demiştir. Ya burada şehit olacağım ya da zafer olacağım, muzaffer olacağım demiştir. Ve atını kesmiştir. Atını keserken de şöyle söylemiştir. Ey cennet, sen ne güzelsin, ey cennet, sen ne güzelsin, senin içindeki içecekler de ne kadar da güzeldir, ne kadar da lezzetli ve soğuktur. Hiç şüphesiz ki Rumlar karşımızdadır, Rumların azabı pek şedittir, bize düşen ise sabredip savaşmaktır. Değerli Müslümanlar, Cafer İdni Talip atından iner, atını keser, İslam sancağını alır ve öne devam ederken, Birden onun sağ eli kafirin darbesiyle kesilir. Sol eliyle düşen sancağı yakalar ve onun düşmesini engeller. Sol eli de kesilir. İslam sancağı yere düşmesin diye, İslam sancı yere düşmesin diye iki pazunun pazusunun arasında onu sıkıştırır ve der ki: "Ve buna rağmen onun düşmesini engeller ve ve kâfirlerin son darbesiyle vücudu ikiye ayrılarak şehadete kavuşur." Kardeşler bununla birlikte onun şahadetini orada şahit olan sahabelerden bir tanesi şöyle anlatır. Cafer ibn Ebi Talib'in naaşını gördüm. Cesedini gördüm. Üzerinde 90 küsur yara vardı. Üzerinde 90 küsur yara vardı ve hepsi de önündendi. Yani hiçbir surette düşmana arkasını dönmemişti. Gördüğünüz gibi 11 yıldan sonra İslam'a adamış olduğu on bir yıldan sonra onun mükafatı neydi? Haydi git savaşta öl ya da öldür. öldürül. İşte onun mükafatı buydu. Git savaşa ve öldürün. Çünkü Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam Peygamber olma münasebetinden dolayı onun şehit olacağını biliyordu. Bu yüzden dolayı Mute'ye üç tane komutan atamıştı. Üç tane komutan atamıştı. İşte sana on bir yılın mükafatı. Git ve öldürül. 11 yılın mükafatı ve belki bu durum bizlere acı gelebilir ama o dönemdeki insanlara bu izzet ve şerefti onlar bu durumdan memnun olmaktaydılar. Ondan bundan onlar bundan hoşnut olmaktaydılar. İşte bu yüzden dolayı kardeşler din uğruna amel etmede hiçbir zaman tatil yoktur. Müslüman hayatını ne kadar bu dine feda ederse etsin bu onun için ancak izzet ve şeref olarak geri dönecektir. Yoruldum ve artık dinlenmem lazım dememelidir. İslam için her fırsatta mücadele etmelidir, çalışmalıdır. 3. madde ise kardeşler 3. madde ise bu din uğruna çalışmak yalnızca belirli zümrelerin işi değildir. Bu din için mücadele etmek belirli insanlara vazife değildir sadece. Bu yüzden dolayı kardeşler, şeytanların insanlara vermiş olduğu vesveselerden bir tanesi de biz bu işlerden anlamayız. Bu işler hacıların, hocaların ya da uzun sakallıların işleridir deyip kendilerin din, din uğruna amel etmekten geri tutmuşlardır. Hiç şüphesiz ki bu tamamıyla şeytanın vermiş olduğu bir vesvesedir. Kişi günahkar olsa dahi Kişi günahkar olsa dahi yapacağı işler vardır. Onun günahı din uğruna çalışmaktan kendisini geri tutmamalıdır. Hiç şüphesiz ki buna Ebu Münhec, Ebu, Ebu Mijhan, El-Takafi'nin kıstası denildir. Kardeşler, bu sahabe içki bağımlısı bir sahabeydi. İçki bağımlısı bir sahabeydi. Ve lakin onun içerisinde olmuş olduğu bu hastalık... Kendisini büyük amellerden asla ve asla geri tutmamaktaydı. Kendisi içki içen bir sahabe olmuş olmasına rağmen silahını taşır, mücahitlerle birlikte yürür ve Kadise'ye, İranlılara karşı savaşmak için harekete çıkmıştı, hareket etmişti. Allah'ın yüce kelimesini, Allah'ın yüce kelimesini daha da yüceltmek için Allah'ın kelimesi uğruna kendi değersiz kanını akıtmak için içki içer haliyle, içki içer haliyle mücahitlerin arasında yer almıştır. velakin lakin Sa'd bin Ebi Vakkas komutasındaki olan bu ordu bu Sahabe-i her seferinde yapmış olduğu suçtan dolayı cezalandırırdı. Kendisine içki içmenin hükmünü uygularlardı. Ve en nihayetinde Kendisi savaş meydanında dahi, savaşın devam ettiği sırada dahi içki almış ve bu hal üzere Satbine bir vakalse getirilmiştir. Satbine bir vakası demiştir ki, inna ve inna ilayhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. İslam ordusunda benim komutamda olan askerlerin içerisinde alkolik bir alkolik birisi vardır. Kardeşler, bu bir hastalıktır. Ve bu hastalık bu sahabeyi bu ameli yapmaktan geri tutmamıştır. Hiç şüphesiz ki bu sahabe Arap yarımadasının en derinliklerinden Kadisiye'ye sırf Allah'ın kelimesini yüceltmek için çıkmıştır. O yüzden dolayı Sad bin Ebu Vaktas bunu düşündü ve dedi ki sana verilen en büyük ceza seni bu savaştan uzaklaştırmaktır. Bunu alın ve getirin bağlayın bu savaşa katılmasın dedi. Ve savaş başladı. Kılıçlar birbirine çarptı. Oklar, mızraklar atıldı. Hiç şüphesiz ki mücahitlerin sesleri yükseldi. Aklılar koştu, tozlar, yükse tozlar yükseldi. Ve Ebu, Min, Ebu Mijhen bu durumdan geri kalmıştı. Kanı kaynıyordu. Orada olmak istiyordu. Canını takdim etmek istiyordu. Ve birden birden Sad bin Ebu Vaktas'ın eşini gördü ve ona dedi ki Allah için... Beni oradan uzak tutma. Beni çöz. Sadın atını bana ver. Onun kılıcını da bana ver. Eğer ben orada ölürsem, şehit olursam bana rahmet edersiniz. Eğer yaşarsam tek ayağımla dahi olsa buraya mahkum olma halime geri döneceğim der. Bunun üzerine serbest bırakılır. Saat bin Ebi Vakkas içerisinde bulunduğu bir hastalıktan ötürü komuta merkezini savaşın biraz daha dışına bina etmiştir. Normalde sahabelerin hepsi savaş meydanında askerlerini komuta ederler. Ve Sad bin Ebi Vakkas da defalarca bunu ispatlamış, onlarla birlikte şehadeti aramıştır. Ve lakin ata binemeyecek kadar rahatsız olan Sad bin Ebi Vakkas bu sefer karargahı dışarı kurmuştur. Ve bir de bakar ki sahanın içerisinde bir cengaver o vurduğu zaman sahadaki insanlar dağılıyor ve bir bakıyor ki vuruşu Ebû Miç Ebû vuruşu. At ise Sa'd'ın atı. velakin Ebu Ebû hem hapiste, at ise ahırdadır. Savaşın akabine, savaşın akabine Sa'd bin Ebî Vakkas bu durumu sorar ve eşi ona meseleyi izah eder. Sa'd bin Ebi Vakkas tekbirler eşliğinde bu sahabe-i celilin yanına gider ve der ki artık sana içkiden dolayı had cezası uygulamayacağım. Allah sana yeter der ve o der ki artık sana had cezası uygulamayacağım. Bunun akabinde bu sahabe-i celil der ki, bu sahabe-i celil der ki ben artık içki içmeyeceğim. Hiç şüphesi senin bana uygulamış olduğun had cezasıyla ben bu dünyada temizlenmekteydim. Ve lakin artık sen bana had cezası uygulamazsan ben bu günahlarla ahirete Allah'ın huzuruna çıkamam der. Gördüğünüz gibi kardeşler bu tür günahlar bu tür günahların içerisinde bulunmak o sahabeleri kesinlikle diğer amellerden geri tutmamıştır. Dördüncüsü ise kardeşler dördüncü madde ise İslam uğruna herkesin yapabileceği bir şey vardır. İslam uğruna herkesin yapabileceği bir vazife vardır. Hiç kimse demesin ki bizler bir, bizler bir komutan değiliz ki askerleri yönetelim. Hiç kimse demesin ki bizler alim değiliz ki insanlara fetva verelim. Ya da bizler davetçi değiliz ki insanlara davet edelim. Eğer sen bir komutan değilsen asker olmalısın. Eğer sen bir âlimdeysen o zaman alime soru soran olmalısın. Dinini öğrenmek için. Eğer sen eğer sen bir değilsen, insanları davet edene getiren olmalısın. Bu din uğruna herkesin yapabileceği bir amel vardır. Bu din için herkesin yapabileceği bir iş vardır. Bakınız hut hut kuşuna. Hut hut kuşu sadece bir kuştur. Süleyman Aleyhisselam'ın gölgesi altında yetişen bir kuştur. Ki Süleyman Aleyhisselam'ı hepiniz bilmektesiniz. Allah'ın kendisine her şeyden vermiş olduğu bir kraldır. Rüzgarları ve cinleri onun hizmetine vermiştir. O ki hayvanlarla konuşabilme özelliğine sahiptir. Hudhud kuşu buna rağmen dememiştir ki ben Süleyman'ın yanında ne yapabilirim ki? En iyisi ben kuşluğumu bileyim de oturayım, oturum işime bakayım dememiştir. Ve lakin teftişe çıkmıştır. İslam için ne yapabilirim diye uçmuştur, kanatlanmıştır. Ve Süleyman Aleyhisselam'a çok kesin bir sözle gelmiştir. Demiştir ki, hiç şüphesiz ki ben senin bilmediğin şeyi bilmekteyim. Bakınız, hiç şüphesiz ki ben senin bilmediğin şeyi bilmekteyim. Bir kuş Allah subhanahu teala'nın her şeyden vermiş olduğu peygamberine nasıl da söylemektedir. Ne bilmektesin? Hiç şüphesiz ki ben sana sebeden bir haber getirdim. Orada bir kadın var. O kadının da yüce bir arşı vardır. Hiç şüphesiz ki şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve onlar da onlar da güneşe tapar olmuşlardır ve onlar hidayet üzerine değillerdir. Gördüğünüz gibi kardeşler, yeri geldiğinde bir kuşun dahi İslam uğruna yapabileceği bir şey vardır. Ya Allah subhanehu ve teâlâ'nın bizlere haber vermiş olduğu adama bakın, o adam ki Medine'nin en sonundan yani yaşamış olduğu şehrin en dışından koşarak geliyor ve koşarak gelmiş olduğu yerde üç tane peygamber bulunmaktadır kardeşler üç tane Allah subhanehu ve teâlâ'nın bizzat insanları davet etsin diye gönderdiği üç tane peygamber bulunmuş olmasına rağmen bu adam koşarak gelmiş ve kavmine demiştir ki ey kavmim, ey kavmim gönderilmişlere tabi olun peygamberlere tabi olun. Bu adam dememiştir ki ya burada davetten bana ne düşer? Burada zaten üç tane peygamber var. Bunu dememiştir ve o da kendi zatınca kendi amelince Allah Subhanahu ve insanları çağırmıştır. Oradaki bulunan peygamberlere davet için insanları çağırmıştır. Beşinci mesele ise değerli Müslümanlar her Müslümanın görme her Müslümanın bilmesi gereken bazı meselelerden oluşmaktadır. Bunlardan birincisi ise bunlardan birincisi ise Müslümanlar için İslam ümmetinin kalkınması için ve Müslümanların gelişmesi için herkesin dua etmesi gereklidir. Herkesin dua etmesi gereklidir. Herkes dini ve dininin gerektirdikleri için Allah Subhanahu ve Taala'ya dua etmesi gerekmektedir. Herkes alnını secdeye koyduğu zaman Allah Subhanahu ve Taala'dan istediğini istemelidir. Derdini ona açmalıdır. Şikayetini ona yöneltmelidir. Arkadaşı için yardımı ondan istemelidir. İş şefeski tezlede o kişiyi Allah'tan başka duyan yoktur. Allah'ın yaratıklarından hiçbir şey onu o anda duyamaz. Velakin Allah Subhanahu ve Teala onu duymaktadır. O halde ellerini kaldırıp Allah Subhanahu ve Teala'ya yükselttiğinde, yönelttiğinde şöyle söyleyeyim. Ammayıcebol muttara ida dâa ve yakşıfusu sıkıntıların sahibini sıkıntılı birisinin duasını kim kabul eder? Sıkıntının birisin, sıkıntılı birisinin duasını kim kabul eder ve zorlukları kim giderir? Tabii ki Allah ve Teala. O halde değerli Müslümanlar, İslam ümmetinin içerisine düşmüş olduğu bu durumdan daha önemli bir durum var mı ki bizler duadan gafiliz? İslam ümmetinin içerisine düşmüş olduğu şu kötü halden daha kötü bir hal var mı ki bizler Müslümanlar için dua etmekten gafil yaşamaktayız? Değerli Müslümanlar, her Müslüman'ın bilmesi gereken meselelerden ikincisi ise kişinin İslam dinini, şeriatını öğrenmesi ve bunu insanlara anlatmakta hırslı olmasıdır. Hiç kimse Kur'an ezberinden, İslam akidesini öğrenmekten geri kalamaz. Hiçbir hüccet, hiçbir hüccet bunlardan, bunları insanlardan kaldırmamıştır. Bilakis Allah Subhanahu ve teala hakkı öğrenip insanlara bildirmekle bizleri görevlendirmiştir. Ve e, hakkı saklamayı da bizlerden yasaklamıştır. O halde değerli Müslümanlar... Kur'an halkalarında, Kur'an halkalarında, İslam dinini öğreten meclislerde, merkezlerde herkesin bulunması gerekmektedir. Artık İslam ümmetinin özellikle gençlerin bütün sahalarda yer alması gerekmektedir. Gerek davet sahalarında, gerek yardım sahalarında, gerekse de cihat sahalarında değerli Müslümanlar. Üçüncü mesele ise kişinin davet etmesidir kişinin davetçi olmasıdır. Eğer kişi eğer kişi komşusuna, kardeşlerine, akrabalarına İslam'dan bir şey getirmiyorsa o zaman bu kişi eksik bir din yaşıyordur. Bu kişinin din anlayışı hiç şüphesiz ki yanlıştır. Değerli Müslümanlar, eğer kişi kendisini bu konuda ehil görmüyorsa, ben davetçi değilim demiyorsa o zaman o zaman insanları o davetçilere getirecek ya da davetçileri insanlara getirecek. Nasıl mı? Yazılan kitapları onlara getirecek. Söylenen hutbeleri, söylenen dersleri onlara aktaracaktır. Rabbim hepimize bunları anlayıp amel edebilmeyi nasip eylesin. Allah Subhanahu ve Taala'nın güzel isimleriyle, en güzel sıfatlarıyla ondan istiyoruz ki ondan bu ümmet için en hayırlı şeyleri talep ediyoruz. Rabbim bu ümmete izzet versin ki bir daha kafirler bu ümmetin izzetini kıramasın. Rabbim bu ümmete izzet versin ki bu izzet ile Müslümanlar Allah'ın arzında yürüsün. Ve hiçbir kafir onların bu izzetli halini kıramasın. Allah Subhanahu ve Taala bu kafirlere ve müşriklere hidayet etsin ve Onlardan hidayet bulmayanları da zelil kılsın ki hiçbir insan da onlardan daha zelil olmasın. Allah subhanehu ve teala'dan isteğimiz, kelimetullahı bütün kelimelerin üstünde izzetli kılması, onun taraftarlarını güçlü ve kuvvetli kılması, düşmanlarının zelil eylemesidir. Bu afir davana herhalde anil hamdülillahi rabbil